Merhaba, WWF Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı İşbirliği ile Türkiye'nin su ayak izi raporunu hazırladı. Su üretim ve uluslararası ticaret ilişkisini ele alan rapor, su kaynakları yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Suyun ekonomi içerisindeki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlayan su ayak izi kavramını gündeme getiren rapor, Türkiye'de üretim ve tüketim döngülerinde kullanılan suyun bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Ülkemizde gerçekleşen üretim ve tüketimin neredeyse %80'inin sınırlarımız içerisindeki su kaynaklarına dayandığını ortaya koyan rapor ayrıca Türkiye olarak üretiminde ve uluslararası ticaretinde kritik öneme sahip olduğumuz buğday, pamuk, şeker pancarı, fındık, kuru kayısı gibi ürünlerin kapsamlı değerlendirmelerini de içeriyor. Su kaynaklarının kullanımı ve yönetimindeki geleneksel kalıpları yeniden gözden geçirmenin ve bunları geliştirmenin zamanının geldiğine dikkat çeken WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak şöyle konuştu. Türkiye'nin su ayak izi raporunu bizlere verdiği mesaj şudur. Üretim ve tüketim süreçlerimiz iklim koşullarıyla olduğu kadar su kaynaklarının sürdürülebilirliğiyle de yakından ilişkilidir. Bu nedenle su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için sosyal, ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini bir bütün olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda su ile ilgili bütün tarafların birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Karar vericiler büyüyen su ayak izini küçültmek ve olası etkileri azaltmak için daha uygun stratejiler geliştirirken iş dünyası ve bireyler de kendi sorumluluk alanlarında somut adımlar atmalıdır dedi. Artvin'in Murgul ilçesi Damar köyünde altın madeni işletme ve ayrıştırma tesisi için Siyanür havuzu yapılmasını protesto eden yaklaşık 3 bin kişi Siyanür'e hayır sloganıyla şantiye alanına yürüdü. Cengiz Holding'e ait bakır madeninde çalışan ve havuz yapımında çalıştırılmak istendikleri iddiasıyla işi bırakan 900 işçi de eyleme destek verdi. Cengiz Holding'in Artvin tepeden çıkartılacak altın madenini işleme ve ayrıştırma için Damar Köyü'nde tesis yapımını başlatmasına tepkiler devam ediyor. Murgul Siyanüre Hayır platformunun düzenlediği yürüyüşe Murgul ve civar ilçelerle Artvin'den gelen genç, yaşlı kadın, erkek yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüş nedeniyle ilçede kepenk kapatan esnaf ile okula gitmeyen öğrenciler de eyleme katıldı. Köy meydanında toplanan kalabalık Siyanüre Hayır pankartı açtı. Murgul burada Mehmet Cengiz nerede sloganları ile şantiye sahasına kadar yürüdü. Şantiye önünde toplanan kalabalık adına temsilciler Cengiz Holding'e ait bakır madeni sahasına girdi. Aynı nedenle iş bırakma eylemi yapan 900 işçinin yakasına siyanüre high rozeti taktı. Daha sonra kalabalığın bulunduğu şantiye önüne gelen işçiler alkışlarla karşılandı. Dünya ekonomisinin üçte birinden fazlası hava koşullardaki değişimlerden etkilenirken Doğru hava durumu tespitlerinin önemi de her geçen gün biraz daha artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Merkezi'nden Luis Uccellini, artık büyük fırtınalar ve kasırgaları 5 ila 7 gün önceden öngörebiliyoruz. 20 yıl önce sadece bir gün sonrasını söyleyebiliyorduk diyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli veri inceleme şirketi Applied Predictive Technologies kurucusu Jim Mansi, hava koşullarının ekonominin farklı alanlarını farklı şekillerde etkilediğini söylüyor. Tarım ve ulaştırma gibi sektörlerde ise hava şartlarındaki değişikliklerin büyük zararlara yol açabildiği ve sert hava koşullarının önceden fark edilmesi durumunda şirketlerin büyük maddi kayıplara karşı tedbir alabildiğini de söylüyor. Hava koşullarının küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle değişmeye başlaması doğru hava tahminlerinin önemine daha da arttırıyor. Dünya genelinde hava gözlem merkezlerinin sayısının artmasıyla birlikte kısa vadeli hava tahminlerinin doğruluk oranı da arttırıldı. Artık dünya yörüngesindeki uydular da hava tahminlerine katkı sağlayacak verileri gözlem merkezlerine gönderiyor. Ancak hava durumunun 7 gün ve sonrası için doğru biçimde tahmin edilebilmesi o kadar da kolay değil. İngiliz Meteoroloji Bölümü Yüksek Frekanslı Veri Analizi Merkezi yöneticisi Paul Salwood, Uzun vadeli tahminler zor. Neticede bir yerde şiddetli yağmur varken birkaç kilometre ötede hala güneşli bir hava görebiliyoruz. Bunların tahminini çok önceden yapmak karmaşık analizler gerektiriyor, diyor. Bu nedenle uzmanlar %100 doğru hava tahmininin imkansız olduğunu söylüyor ve vade uzadıkça tahminlerin doğruluk oranında düştüğünü söylüyorlar. Zonguldak'ın devreye bağlı Çayır Değirmeni Beldesi'ndeki Devrek Çayı üzerinde Çay Altı 1 ve 2 2 Hidrolik Santrinin yapımına başlayan Reis AŞ, Evrensel Net'in haberine göre HES yapımına karşı çıkan Köyleri önce tehdit etmiş ardından Çet olumlu kararının iptal edilmesi için mahkemeye başvuran köylülere 30 milyonluk zararı kendilerinden tazmin edecekleri yönünde bir ihtarname göndermiş. Devrek üzerinde yapılması planlanan Çay aldı 1 ve 2S projeleri bölge köylülerinin yoğun tepkisiyle karşılandı. Köylüler hem sularının ellerinden alınacağını hem de çayın üzerinde bulunan ve birçok köyü ulaşımı sağlayan Bük Köprüsü'nün altında çalışan iş makinelerinin köprü ayaklarına zarar verdiği için inşaatın durdurulması amacıyla eylem yapmışlardı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.